Merhabalar, bir Söz programına daha hoş geldiniz. Bugün dört tane konuğumuz var. Daha önce Söz programına konuk olmuştu aslında Genç Bank ekibi ama bugün hem Genç Bank ekibini hem de Boyalı Eller ekibini ağırlıyoruz burada. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün programı genç yapımcı ekipten kimse uymadığı için programı ben çekiyorum. Ben Gözde. Ama gençlerle beraberiz bugün. Genç Bank projesini aslında daha önce kısa dalga Genç Bank'tan Cihan bize biraz anlatmıştı. Ama hani proje o zaman çok ...daha başlarındaydı. Evet, aslında evet. projeler... ...proje başladı, devam ediyor. Hatta Boyalı Eller'de bu vasıta ...biz de tanışmış olduk. Ee, onlar da... ...bu proje kapsamında aslında bir destekle beraber... ...bir çalışma yürüttüler. Bugün hem biraz... ...Genç Bank'ı ardından da... ...aslında Boyalı Eller neler yapıyor... ...biraz onu konuşacağız. Evet, evet. Ee, ilk önce aslında... ...Genç Bank'tan... E, ...Mesut'a ve Ege'ye ben... ...söz vereceğim. Ee, biraz anlatır mısınız... ...yeni dinleyeceğimiz... E, ...belki hatırlamayın vardır. Genç Bank nedir? Genç Bank, gençlerin projelerini destekleyen bir çalışma. Hı hı. Bu projede gençler bize fikirlerini sunuyorlar. Biz de bu fikirleri değerlendirip yapılıp yapılamayacağına bakıyoruz. Onlarla, eğer kabul edersek onlarla birlikte yapıyoruz. Türkiye'de 6 tane yerde yapılıyor. 5 şehirde, 2 tane İstanbul'da var. Evet. <gülüyor> Her ekipten 6-7 kişi çalışıyor bu işte. Bu şekilde. Bu şekilde aslında galiba Toplum Göneri Vakfı'nda genç çalışmayı birlikte yapıyor bu projeyi. Evet. Ardından da farklı gençlik merkezlerinde gençler aslında kendi yerellerinde gençlerin yapmak istediği projeleri destekleyecek evet. bir takım faaliyetler yürütüyorlar. Yani şunu şöyle söylemek lazım. Gençler bize hayal gücüyle gelip. Yapmak istedikleri işleri bize gösterdiklerinde biz de onlara biraz da olsun yardım edebilmek adına bazı şeyleri yapıp onlarla birlikte bazı projelere adım atmak istiyoruz. Yani bu her ne olursa olsun hiç fark etmeden bunları detaylı bir şekilde inceleyip ondan sonra işte gençlere bunu bildirip şöyle şöyle işler yapıp böyle şeyler ortaya koyabiliriz diye gençleri motive etmeye çalışıyoruz doğrusunu söylemek Hı -hı. gerekirse. Evet. Ee, bizim programımız aslında söz küçüğün. Yani genelde de aslında böyle gençlerin kendilerinin yaptığı çalışmalar için destek aramaları çok, oldukça zor olabiliyor. Yani tabii bir sürü ki. mücadele evet. ediliyor evet. ki Aynen ben öyle. boyalı ellerden dinlemek istiyorum onların hikayelerini. Hı -hı. Büyük ihtimalle onlarınki de böyle uzun ve zahmetli olmuştur. Şimdi birçok çalışma yapabiliyorlar. Evet. Ee, başlangıça zor oluyor. O yüzden başlangıçta böyle destekleniyor olmaları da aslında onların çalışmalarını artırıyordur. Daha yani daha çalışmaları. tabii ki öyle hani Gençler zaten bir destek göremedikleri için e, böyle imkanları bulduklarında gerçekten çok seviniyorlar ve minnettar kalıyorlar. Bu tür işlere daha çok yapmak tabii ki daha önemli ama biz elimizden geldiğini yapmaya çalışıyoruz. Peki kısa dalga genç kısa dalga dansı evet. bunun gibi farklı merkezlerde de aslında proje tabii yürüyor. Ki. Evet var İstanbul'da bir tane daha kavacıkta da genç bank var. Pembe pembe evlerde pembe genç, genç bank diyor. Ve hepsi şimdi e, hangi sürecindeyiz projenin neler oluyor oluyor şu an? Onu ben biraz daha detaylı anlatayım isterseniz. Şu anda projeleri işlev kazandırma bölümündeyiz. Yani bize gelen projeleri bir süzgeçten geçirdikten sonra işte yapabileceklerimizi yani yapabilecek olacaklarımızı şu anda projeler halinde yap yapabiliyoruz yani gençlerle beraber. Bu ikinci pro projemiz oldu. Boyalı ellerle beraber hı hı. ikinci projemizi yaptık. Eyüp çocuk yuvasını beraber işte boyala eller sayesinde boyadık. Hı -hı. Oradaki çocukları mutlu ettik. Yani zaten amacımız da buydu. Hı -hı. Yani kısmen başarmış olduk. evet. evet. E, şu an aslında bize ilk geldiğinde Genç Bank daha proje duyurularını yapıyordu. Proje başvurmak isteyenler bize başvursunlar gibi Hı -hı. bir yerdeydi. Evet. Aslında başvurular <gülüyor> sonuçlandı. Aslında projelerde evet. gerçekleşmesi oldu. Boyala eller de bunlardan biriydi. Yani şu anda şunu diyebiliriz ki gençlerle beraber tam iç içe olduk. Ve yani bir aradım atmaya Hı -hı. başladık. Ben şimdi boyayalı ilere geçeceğim ama önce ikinize yani Mesut ve Ege ile bir sormak istiyorum. Hani aslında Gençlik Merkezindeydiniz hı hı. ve bir anda aslında gençlik çalışmalarına gençlerin ürettiği projelerle ilgili ilgilendik Sizde bu Gençlik Projesi nasıl bir şey yarattı? Sizin için nasıl bir deneyimdi? Ya şunu şöyle söylemek gerekir. Zaten biz de yani genciz yani yaşımız pek fazla ileride değil. Gençlerle beraber yani genç olduğumuz için daha da bir istek doğuyor insanın içinde. Hani genç arkadaşlarla beraber bunları başarıya olmak gerçekten yani bu toplumda söz sahibi olduğunu anlıyorsun. Ee, böyle şeylerle işte başarıya daha çabuk kavuşabileceğini hissedebiliyorsun. Daha iyi bir his insanın içine doluyor. Yani genç gençlik biriminde böyle şeyler daha sıklıkla oluyor. Evet. Yani Hı. mutluluk paylaşılabilir bir şey. Evet. Bir de genç bankanın zaten amacı gençlerin de bir şeyler yapabildiğini kanıtlamak. Türkiye'de gençlere okusunlar, büyüsünler, adam olsunlar ilk önce diye bakılıyor. Hani o dönemde de onların bir şeyler başarabildiğini göstermek genç Manken amca benim daha çok bu çekti genç Manken. Aynen öyle. Evet. Ee, teşekkür ediyoruz. Şimdi aslında Genç Bank projelerinden bir tanesi aslında gerçekleşti. Ge ha, e, hafta sonu evet. aslında en çocuk yuvasındaydınız. Evet, evet. Deyip ben aslında Boyalı Eller ekibinden Ulaş ve Uğur'a e, sözü vereceğim. Ama yani, projeyi anlatmadan önce aslında Boyalı Eller, ben hani, isim de çok sevdim böyle. hani Nedir hikayesi Boyalı Eller'in? Şu şekilde biz sokaklardan gelen tamamen, sokakta graffiti sanatını icra eden, zamanla olgunlaşmış bir ekibiz. 2006'dan beri belediyelerle, özel kuruluşlarla, işte holdinglerle vesaire projeler üretip butik tarzda projeleri hayata geçiriyoruz. Yani ne tarz projeler diye sorarsanız işte bir maddi kaygı taşıyan projeler, bir sanatsal projeler, bir de sosyal sorumluluk projeleri diye üçe ayırabilirim. Yıllar içinde tabii belli bir olgunluğa ulaştık. Geldiğimiz noktada yaklaşık bir buçuk sene önce Boyalı Eller Ajansı'nı kurduk. Hı hı. Boyalı Eller Ajansı ile birlikte sokaktan yetenekli graffiti sanatçıları bünyemizde toplayıp çeşitli projeleri hayata geçirmeye başladık. Başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere çeşitli belediyelerle ve özel kuruluşlarla projeler yürütüyoruz. Burada Genç Bank'la nasıl bir araya geldik? Oraya gelirsek Kısa Dalga Gençlik Merkezinde daha önce birkaç proje yapmıştık. Severek ilgili takip ediyoruz çalışmalarını. Sadece Kısa Dalga'yla da değil, biz birkaç farklı sivil toplum örgütüyle daha projeler zaman zaman yürütüyoruz. Burada bir fon açıldığını gördük Genç Bank kapsamında. Sokak sanatları için proje arıyorlardı. Bizim de böyle bir fikrimiz vardı. Çocuklarla birlikte ...çocuk esirgeme kurumlarının duvarlarını onlara greftiler yaptırmak istiyorduk. Onlara e, boyatmak istiyorduk. O deneyimi yaşamalarını istiyorduk. Başvurduk e, ve hafta sonu da gayet verimli geçti. Çocuklar biraz bizi yordu ama yani <gülüyor> şöyle ben e, kendi açımdan önemini özetleyebilirim. Ben sokakta gördüğüm bir grefti sayesinde böyle bir insan oldum. Yani biz orada şunu gördük. O çocukların her şeyi var maddesi olarak sadece ilgiye ve sosyal aktivitelere Hı -hı. ihtiyacı var. Biz de zaten burada bir eksikliği giderebileceğimizi düşünerek böyle bir proje yapmak istedik. Çok da memnun kaldık. Çok keyifliydi yani. Hı -hı. Uğur senin düşüncelerin nedir? Nasıl bir deneyimdi senin için hafta sonu? Benim için de güzel bir deneyimdi. Ee, çalışmaları yapmak biz zaten bunları özel kuruluşlarda, AVM'lerde veya festivallerde zaten yapıyoruz küçük çocuklarla. Fakat oradaki çocuklarla bir araya gelmek bambaşka bir duyguydu. Çünkü AVM'lerde veya büyük festivallerde bunu yaptığımız zaman biz oradan ayrılırken bize gelip sarılan çocuklar olmadı Hı -hı. hiçbir zaman. Ama orada yuvadan ayrılırken o çocukların bize sarılması gözlerinin dolması bambaşka bir şeydi. Onlarla yani sadece duvar boyayıp sanat yapmadık bir şeyler paylaştık. Ve e, biz de kendimize bir şey katmış olduk. Çünkü Yaptığımız her işten bir şeyler kazanıyoruz maddi, manevi veya sanatsal açıdan. Burada çok büyük bir manevi kazanç elde ettik. O çocukların sevgiye ihtiyaçları olduğunu Hı -hı. anladık. Biz de o çocuklarla bir araya gelerek onların bu ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık. Bundan sonra da oraya sürekli gitmeyi düşünüyoruz. Hı -hı. Yani. Ya Bir de onları sanatsal olarak yani bir şeylere teşvik edebilmiş olduk. Yani keyifli. Hı -hı. Zaman geçirirler. Eğer sanat bir silahsa biz bunu doğru yönde kullanmak istiyoruz her zaman. Yani doğru şekilde lanse etmek istiyoruz. Bunun için çok alaksız kuruluşlara da gidip atölyeler yapıyoruz. Tam aslında zıt kutupları biz bu işin içine çekmeye çalışıyoruz. Bu değiller ilerliyoruz. Yani oradaki bir çocuğun bile işte resim ilgi duymasını, graffiti ilgi duymasını sağlayabildiysek eğer bizim için... ...çok büyük bir kazanımdır bu yani. Ya şöyle, şöyle bir düşüncem var aslında... hani he, ...hepinizde çünkü kısa dalganın da... ...birçok sanat atölyesi oldu. Ve biz evet. bu programla da aslında... E, hani, <gülüyor> ...programda aslında işte bizim genç yapımcı ekibin... ...burada kendilerini ifade etme alanı... ...yaratıyor buraya aslında. Kendi düşüncelerini paylaşmak. Aslında sanat da en iyi araçlardan biri. Kesinlikle. Yani gençlere Aynı sadece mikrofon uzatmaktan ibaret olmamalı. Aslında bir sürü farklı yolu var bunun. Yani işte bir radyo programı yapmak da olabilir... ...grafiti yapıyor olmak da olabilir... ...tiyatro yapıyor olmak da olabilir. Yani sanat aslında... ...tam da gençlerin kendilerini daha rahat edebildikleri ve ifade edebildikleri de bir alan. Bir de başkalarına dolaştırabiliyorlar kendi düşüncelerini. Kesinlikle. Onun için de çok iyi bir araç. Ee, özellikle de grafikte yani çok bilgim yok bu konuda ama yani çok izliyorum, seyrediyorum... ...görünce mutlu oluyorum. Böyle bir şey benim için ama... İyi bir ifade aracı. Ee, peki yani şeyi söyleyeceğim. Yani gençlerin grafit yapıyor olması ya da çocukların grafiti yapıyor olmasının felsefesi nedir? Yani aslında nasıl bir şeydir? Bir paylaşmaktan bahsettiniz. Ortak <gülüyor> mekanlar genelde grafitiyle bir şeyler biliyor. Bir ortak çalışma ürünü. Aslında bunun gibi bir takım kazanımları var aslında. Tabii. Biraz onlardan bahseder misiniz deneyimleyen insanlar olarak? Yani şimdi şu şekilde. E, Grafitiden ne alabileceğin ona yaklaşım tarzınla alakalı. Öncelikle onu söyleyeyim. Biz bunu legal yollardan yürütmeye çalışan bir ekibiz ama tamamen e, vandalizm için kendi kişisel tatmini için mesela bunu yapan insanlar da var yani hı hı. bu da ama bizim gel, yani yaklaştığımız noktaya bakarsan kendini ifade etmenin en iyi yöntemi. Çünkü e, sadece sen duvar ve boyaların var ve ne anlatmak istersen onu anlatıyorsun. Aslında işin temelinde şöyle bir felsefe yatıyor. Sokağa çıktığınız zaman her tarafta reklamlar gözünüze sokuluyor. Eğer bir markaysanız, bir ürünseniz, bir firmaysanız parasını verdikten sonra bir kira kiraladıktan sonra benim gözüme X firmanın reklamları sokuluyor. Yani e, burada ben de markayım algısı ortaya çıkıyor. Yani e, sen de kendi düşüncelerini işte şehrin terk edilmiş duvarlarına ya da e, altıl duvarlara o yansıtarak kendi markını yani kendi düşünceni, kendi şeyini insanlar bir noktadan sonra bundan kaçamıyor yansıttığın zaman. Karşı karşıya bırakıyorsun. Bu yüzden grafiti aslında çok ee, önemli bir şey. Yani Hı -hı. çünkü bir sürü düşünce içinde barındırıyor. Ayrıca yani çok e, güzel bir sosyal aktivite. Yani e, hele bizim ülkemizde benim düşüncem tabii bu. Gençler e, çok yoğun bir şekilde kimlik bunalımı yaşıyor. Grafiti burada ben varım demenin en güzel yolu ve en masum yolu aslında dışarıdan görüldüğünün aksine Hı -hı. biz de işte genelde çocukları bilinçli bir şekilde bunu öğretmeye çalışıyoruz. Çok da keyif alıyoruz. Yani bu atölyeleri birçok yerde yapıp hayata geçirdik. Geçirmeye de devam etmek istiyoruz. Yani biz bu tarz şeylerde varız. Evet. Sizler de mesela Genç Bank'ta sokak sanatlarını Sanat... seçmiştiniz evet. konu olarak Hı. özellikle. Yani onun sebebi neydi? Yani sizin, size iten şey neydi? Neden onu, önemli sokak onu sanatları? Onu şöyle ben açıklayayım. Ee, tabii grafiti olsun, e, rap olsun, ne bileyim işte başka sokak sanatları olsun. Bunlar tamamen bence benim düşünceme, kendi düşünceme bağlarsak eğer Tamamen gençlerin kendilerini yansıtmasından kaynaklanıyor. Yani gördüğünüz bir grafiti bazen ne bileyim hani renkli harfler olarak gelebilir insanların gözüne. Aa ne kadar tatlı işte gerçekten bir sanatsal bir çalışma. Ama orada gerçekten bazı kişilerin hani duygularını kattığı, kendi çapında fenomen ettikleri düşüncelerini insanlara yansıtabildiklerini dikkatle baktığınızda görebileceksiniz zaten. Gençlerin de hedefi budur zaten. Yani sokak kültürü. Özellikle bunun üstüne vura vura hani benimsemek istiyorum. Sokak kültürü dediğimiz şey de zaten bu. Yani e, şu anda hani Nişantaşı'nda, Bebek'te işte godaman burjuvayii özentisi insanların bir araya gelip işte yapamadıkları şeyleri alt tabaka alt tabakada kalmış gençlerin hiç imkanları olmamasına rağmen graffiti olsun, rap olsun dile getirmeleri isyanı. Yani bunlar desteklenmeli ki bu toplum ilerlesin bana kalırsa. Ya senin var mı? Ee, gençler kendini grafiti gibi işte resim, görsel sanatlarla ifade edebiliyor. Çünkü başka ifade edecek alanları yok. Oluş, oluşturulmuyor bu alanlar onlara. Onlar da bunları tercih ediyor. Biz de o yüzden bunu seçtik ekibimiz olarak. Evet. Tam da sen aslında söyledin şimdi rapten bahsettin Müzik arası da verelim çünkü programın yarısına geldik Bugünkü parçamızı aslında konuklarımız seçti O yüzden ben onların sunmasını istiyorum müzik ee, Sokak kültüründen bahsetti arkadaşımız biraz Biz genelde sokaklarda buluşuruz arkadaşlarımızla Arkadaşlarımızın arasında da en çok dinlediğimiz en çok sevilen şarkı Kartel ile beraber şarkısını getirdik Umarım daha önce dinlemeyenler de bu şarkıyı severler Tamam o zaman dinliyoruz şimdi Ben de ilk defa dinledim çok beğendim şarkımızı çok teşekkürler çok böyle bir şarkıyla tarz. evet çok güzelmiş gerçekten ee, tekrar e, yeni açanlara e, hatırlatma yapalım hem genç bank ekibiyle birlikteyiz daha önce de konuğumuz olmuşlardı e, gençlerin aslında kendi projelerini yine gençlerle birlikte yapmalarını olmak sağlayan bir proje ve bu proje kapsamında desteklenen bir çalışma var e, Kısa dalga, Genç Bank ekibi sokak sanatlarına destek vermeye karar verdi. Ve boyalı eller oraya başvurdu. Boyalı eller de aslında grafiti sanatını şu an aslında birçok kamu yararına çalışma için yapan bir ekip. Ee, onlarla beraber sohbetimize devam ediyoruz. Ee, aslında e, program öncesinde bir araya geldiğimizde... E, ...daha önce yaptıkları işlerin olduğu bir... E, ...bana bir referans kılavuz diyeyim e, vermişlerdi. Orada birçok çalışma var. E, benim de çok ilgimi çekti aslında. Mesela bir tanesi bu hani çöp... Kutularını boyamayla konteyneri boyamayla ilgili hatta enteresan bir yapısı var talep geldikçe aslında farklı bir yere gidip e, bu şey yapıyorsunuz. E, ya, oradaki durum şu şekilde önce projeden bahsetmek gerekirse Tabii. dinleyicilerimiz belki sokakta karşılaşmıştır ee, sokaklardaki çöp tenekelerindeki görüntü kirliliğini giderebilmek ve insanların çöp atarken daha bilinçli olmasını sağlayabilmek için biz çöp tenekelerine resimler çizdik. İşte İstanbul usuliyeti, çiçek figürleri vesaire. Bunlar şu an Haliç'ten başlıyor. Avcılara kadar sahil kesiminde, Emirgan Parkı'nda ve muhtelif birkaç yerde de konuldu. E, çok e, olumlu geri dönüş aldık. Herkesin beğenisini kazanan bir proje oldu. Bu projeyi İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile biz yürütüyoruz. Ve insanlar e, online olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masaya dilekçe yazıyor. Yani çok güzel bir proje tebrik ederiz bizim sokağımızda neden yok gibisinden çok da yoğun dilekçe yağdığının duyumlarını biz hı hı. E, alıyoruz. Ne oluyor? Dilekçe geldikçe işte atıyorum Taksim bölgesinden bu kadar talep var niye buranın çöp tenekeleri ni de yaptırmıyoruz gibisinden e, bir geri dönüş oluyor. Böylece proje hı hı. genişlemiş oluyor, e, yayılmış oluyor. Evet, talep arttıkça aslında çöp kutlarımıza renklenebilir. Kesinlikle. Evet <gülüyor> biraz da insanları bilinçlendirmek açısından etrafın kirlenmemesi açısından Hı -hı. güzel bir proje oldu. Çünkü sonuçta siz bile belki kusura bakmayın Yok, ama tabii. ben mesela öyleyim kendisini örnek vereyim. Bir yerde çöp topluluğu gördüğümüz zaman elimizdeki çöpü oraya bırakıp gidiyoruz. Hı -hı. Bizim insanımızda bu var. Ama renkli çöp konteynerlerini görünce insanlar kıyamıyorlar. Sağına soluna atmak yerine direkt gelip evet, içine yani. atabiliyorlar. Bir de evet genelde i̇nsanlar. böyle bir hani kötü şimdi gözüküyor falan diye belki de evet etki şey de gör, görsel açıdan çok önemli Görsellik bence. Görsel açısından yani. da çok önemli. Gri'den kurtulmuş çok oluyor insanlar. Bengarengli evet. konteyner oluyor karşılarında. bunun dışında daha farklı sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirdik. Hı hı. Mesela genç sivillerle birlikte yasa adaya grafiti yaptık Adnan Menderes'in yargılanıp idam edildiği spor salonuna yazsa da demokrasi adası olsun e, projesi kapsamında hı hı. biz de elimizden geldiğince destek verdik. Çıktık adada çalışmalarımızı yaptık ki projede olumlu sonuçlandı. Şimdi oranın demokrasi adası olması planlanıyor. Biz İHA vakfıyla e, sık olarak e, çalışmalar yürütüyoruz. Çok önemsiyoruz çünkü e, daha bize böyle uzak kalan ön yargısı olan bir kesme ulaşma fırsatı buluyoruz. Ayrıca Filistin konusundaki tavırlarını e, sergilemiş olduğu refleksleri biz İHA'nın beğeniyoruz. Biz onların hı hı. griftici e, destekçileriyiz. Onun dışında yani e, aslında bir yandan da çağrı yapalım. Biz daha fazla sivil toplum örgütüyle gençlik merkeziyle vesaire koordine olup bu tarz projeler yapmak istiyoruz. Yani yaptığımız işi e, sanatı ee, doğru yolda doğru yönde kullanmak istiyoruz. Bunun için gelecek teklifleri de açarız yani. Peki nasıl ulaşabilirler size? Bize ulaşmanın en kolay yolu boyalı eller yani boyalı eller ama ı olmadığı için Hı -hı. i harfi etgmail.com adresinden bize mail atıp e, bizimle irtibat kurabilirler. Peki bir de aslında Genç Bank ekibinden de bahsettik. Çünkü Genç Bank devamda edecek bir proje galiba. Nasıl devam edecek? Evet şimdi bu projeler bittikten sonra Ekim'de ikinci çağrıları açıyoruz. Tekrar proje alacağız. Yeni bir konu belirleyeceğiz. Bu şekilde aynı şekilde devam edecek takvim. Genç Bank'ı nereden takip edebiliriz? Genç Bank'ı Facebook Genç Bank, Facebook Kısa Dalga Genç Bank ve GençBank.org'dan takip edebilirsiniz orada her şey görünüyor orada duyurularıyla evet. e, belki Ekim'de yine başvurmak isteyenler olabilirler e, diyelim e, programımızın sonlarına geldik e, aslında konuşacak da çok konu var e, <gülüyor> ama ben son olarak aslında hepinizin hani e, hazır son e, son olarak neler söylemek istersiniz nasıl kapatalım siz de yani, kapatalım istiyorum kim başlamak ister ben başlayabilirim çocuk esirgeme kurumunda çocukların ...durumu bizi çok etkiledi açıkçası... ...yani şöyle oradaki <gülüyor> şartları güzel... Ee, ...bir maddesel çok... ...kaygıları, sıkıntıları yok ama... E, ...insanımızın... ...daha duyarlı olması lazım yani... ...gidip onlarla ilgilenmek... ...onlar açısından hayatı önem taşıyor... ...yani e, burada vesile oldu... ...insanları buna davet etmek istedim... Yani ...son söz olarak... ...yani orada gerçekten sevgiye, arkadaşa... ...ihtiyacı olan bir sürü... E, ...ufak arkadaşımız var herkese oralara bekliyoruz yani Sosyal faaliyetlerin belki daha fazla artmasını da Kesinlikle. Buradan terap edebiliriz Kesinlikle. Başka? Ben de aynı duyguları paylaşıyorum Ulaş'la Onun söylediklerine katılıyorum Üstüne ilaveten az önce konuştuğumuz ile ilgili Konu olarak Grafiti çizildiği zaman bir yere Veya biz çizdiğimiz zaman O hiçbir şekilde kaybolmuyor Yani üstüne badana da yapsalar Başka bir şeyler de dökseler O kaybolmuyor Sadece duvarı yıkmaları gerekiyor o yüzden çok önemli bir sanat. İnsanların yani sadece bizi değil, grafiti genel olarak araştırmaları gerekiyor. Çağın en önemli sanatlarından biri dünyada. Türkiye'de de gerekli önemi kazanması için insanların biraz daha bu konuyla ilgili bilinçlenmesi gerekiyor. Teşekkür ediyoruz. Genç Bank ekibi sizler neler söylemek istersiniz? Ben yani eğer bir mesaj gibi bir şey verilmek istenirse eğer, ben gençlere daha önem verilmesini isterim. Yani gençlerin yapabilecekleri şeyler çok büyük. Bu sadece grafiti, sokak sanatları değil. Şu anda yani birçok genç başıboş halde sokaklarda sadece gezmeyi tercih ediyor. Bu gençlerin daha da bilgili hale gelmesi için, toplama faydalı bir birey olması için ülkenin başındaki insanlara eğer buradan sözüm giderse, sesimi duyarlarsa eğer ...gençlere daha çok önem göstermelerini istiyorum ben. Gençlerin yapabilecekleri şeyler bunlarla kısıtlı değil çünkü. Ege? Ben de Mesut'a bu konuda katılıyorum. Yani gençler dediğimiz gibi her zaman daha çok şey yapabilirler. Aslında ne söylemek böyle şekilde söylemek ne kadar doğru bilmiyorum ama... ...olgun insanlardan daha, daha çok iyidir. aktif çalışabilirler, daha çok üretebilirler. Ama bu engelleniyor bir şekilde ve en çok kendi ihtiyaçlarını kendi bilirler yani işin evet. sorunlarını öyle. en çok kendileri başkası bu ülkenin zaten yarısından fazlası genç evet, çok büyük bir genç nüfusa sahibiz ama aktif değiliz yani gençler çalıştırmıyorlar gençler ürettirmiyorlar her zaman okuyun okuyun okuyun sonra çalışın o da bize çalışın Modern, modern köleler haline getirilmiş gençler evet. Şimdi evet. kapatmak zorundayız. Çok az kaldı çünkü. O yüzden çok teşekkür ediyoruz. Hepsi Biz dört tane çok önemli edeceğimiz. mesaj gitti buradan. Ee, gençlerle birlikteydik. Ee, hem gençlerin kendi ürettikleri ve gençlerin yapabilecekleri üzerine konuştuk. Hem de gençlerin yapabilecekleri somut bir örnek Boyalı Eller Projesi'nden bahsettik. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, teşekkür, teşekkür edelim. Ve programımızın sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.